Yüz eser. Drina Köprüsü, Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Osmanlı döneminde farklı toplulukların çok kültürlü yaşamını, bir arada yaşayışlarını anlatan Nobel ödüllü bir eseri Drina Köprüsü'nü ve yazarı Ivo Andriç'i tanıtmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Joe Andrich 10 Ekim 1892 yılında Bosna'nın Travnik kasabasında dünyaya gelir. Babasını küçük yaşta kaybeden yazarımız annesiyle beraber onun memleketi olan Višegrad'a yerleşir. Çocukluğu ve ilk gençliği burada geçer. İlk ve orta öğreniminden sonra Viyana, Zagreb, Krakow ve Graz üniversitelerine devam eden Andrić, bu üniversitelerde Slav tarihi ve edebiyatı dersleri alır. Üniversite yıllarında politikayla ilgilenmeye başlayan yazar, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Slav ulusunun kurtuluşunu ve birliğini sağlamaya çalışan gençlik örgütüne girer. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanıp Yugoslavya devletinin kurulmasından sonra yazar, çeşitli ülkelerde konsolosluk ve elçilik görevlerinde bulunur. 1918 yılında yayımladığı Hapishane Anıları adlı eseriyle yazı dünyasına girer. 1919'da lirik bir nesir kitabı çıkan Andrich, 1920 yılında ünlü bir Müslüman kahraman olan Aliya Serserez'in öyküsünü Ali Serserez'in Yolu adıyla yayımlar. En olgunlaşmış eserlerini resmi görevinden ayrıldıktan sonra 1945'te peş peşe yayımlatır. Bunlar Tramik günlüğü, Drina Köprüsü ve Matmazel adlı eserlerdir. Gerçek bir humanist olan Andrich'in çeşitli dinlerin ve soyların kaynaştığı bir bölgeyi taraf tutmadan öykülediği Drina Köprüsü adlı romanı 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanır. Çevrildiği birçok dil arasında gerçek anlamını içinde geçen Türkçe sözcükler nedeniyle ülkemizde bulan Drina Köprüsü'nün yazarı 1975 yılında Belgrad'da hayata veda eder. Roman 24 bölümden oluşur. Asıl kahramanları Köprü ve Višegrad kasabasının tarihidir. Onlar aracılığıyla 350 yıllık bir dönem tarihsel ve sosyolojik olarak aktarılır. Bu yönüyle kabaca üç bölümde incelenebilir. Birinci bölüm Osmanlı yönetimi ve köprünün yapılışını, ikinci bölüm Osmanlı yönetiminin Balkanlarda zayıflamasını, üçüncü bölüm ise Avusturya-Macaristan dönemini ve köprünün yıkılışını anlatır. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi kimlikleri taşıyan insanların kader birliği oluşturarak ve değişimler karşısında birbirlerinden farklı olmayan biçimlerde etkilenişlerinin tarihsel bir süreç içinde anlatıldığı bu güzel romanı okumaya başlayalım. Drina daha çok Sarp dağlar arasındaki dar boğazlarda ya da derin uçurumlar içinde akar. Ancak birkaç yerinde kıyıları geniş vadiler halinde açılır, kah bir kıyısında, kah her iki kıyısında insanların yaşamasına elverişli, bazen düz, bazen dalgalı ama bereketli ovalar meydana getirir. Bu ovalardan biri de burada Tam Drina'nın Butko kayalarıyla Uzanviçka dağlarının arasındaki dar boğazdan Ani bir dirsek yaparak meydana çıktığı noktada Vişekrat da başlar Bu yerde Drina'nın çizdiği açı öylesine dar iki yanındaki dağlar da öylesine sarp Dik ve birbirine yakındır ki Adeta tek parça bir dağ yığını gibi görünür Irmak sanki karanlık bir duvardan fışkırıyormuş izlenimini verir ama dağlar birdenbire ayrılarak biçimsiz bir amfiteyatr şeklini alır. Ne var ki bunun en geniş yerinde bile çapı, kuş bakışı 25 kilometreyi geçmez. O kapalı gibi duran sarp ve siyah dağlar arasından yeşil köpüklü sularıyla Drina'nın bütün heybetiyle meydana çıktığı yerde büyük bir köprü yükselir zarif bir biçimde oyulmuş, geniş aralıklı on bir kemerin üstünde yükselen bu köprüden başlayarak toprağa inişli çıkışlı yelpaze biçiminde bir ova uzanır. Küçük bir kasaba olan Visegrad'la dolaylarını içine alır. Değerli bir eser ve eşsiz bir güzellikte olan bu yapı, daha zengin, ticaret bakımından daha gelişmiş şehirlerde bile bulunmayan bu köprü, eskiden böylesi koca imparatorlukta ancak iki tane var derlerdi. Drina'nın yatağı üstünde güvenilir, temelli biricik bir geçittir. Bosna'yı Sırbistan'a, oradan da daha uzaklara, Osmanlı İmparatorluğu'nun öteki bölgelerine, hatta ta İstanbul'a kadar bağlayan biricik bağdır.'' Önemli, büyük köprülerin iki yanında ve bağlantı noktalarında bulunan küçük kasabalarla dolaylarının gelişip genişlemeleri pek tabidir. Böylece zamanla burada da köprünün iki yakasında evler, binalar çoğaldı. Kasaba köprü sayesinde yaşadı ve sağlam bir kökten güç alır gibi büyüdü. Köprünün aşağı yukarı uzunluğu 250, genişliği de 10 adımdır. Tam orta yerinde birbirine eşit iki teras biçiminde genişler. Bu teraslar ortadan geçen araba yolunun iki katı genişliğindedir. İşte köprünün bu bölümüne kapıya derler. Romanın giriş bölümü böyle başlar. Kapıya, yani kapı denilen bölüm kasaba yaşamında önemli bir yer tutar. Bir tür toplantı ve eğlence yeridir kapıya. Kasabalılar sürekli olarak orada toplanıp tartışır ve eğlenirler. İkinci bölüm köprünün kuruluş öyküsüdür. Aynı zamanda Sokullu Mehmet Paşa'nın çocukken Sokol köyünden alınıp Dırne'yi salla geçişi kurgulanıp aktarılır. Kasabada Yaşam, Sokullu Mehmet Paşa'nın yaşlığında verdiği bir kararla yapımına başlanan köprü sayesinde değişime başlar. Okuyalım. Vezir'in kararını verdiği yılın ilkbaharında adamları kasabaya gelip hazırlıklara başladılar. Arabalar, çeşitli araçlar ve çadırlarla birlikte çok kalabalık bir kahvile halinde gelmişlerdi. Onların gelişi küçük kasabada ve yakın köylerde, hele Hristiyanlar arasında bir kaygı uyandırdı. Gelenlerin başında Sadrazamın güvendiği adamlardan biri olan Abidah vardı. Yardımcısı da Mimar Tosun Efendiydi. Abidah gelmeden şöhreti gelmişti. Bu insafsız, sert, katı yürekli bir adamdı. Meydanda kurdukları çadırlara yerleşince Abidah yüksek memurları ve bütün ileri gelen Müslümanları bir araya toplantıya çağırdı. Uzun görüşmeler olmadı çünkü yalnız Abita konuştu. Oraya toplananlar kendilerini yeşil gözlü, kırmızı yüzlü, iri yarı bir adamın karşısında buldular. Bu adam zengin İstanbulular gibi giyinmişti. Kısa kesilmiş kızıl bir sakalı, Macar modasına göre incecik uçlu bıyıkları vardı. Bu sert adamın sözleri çevresindekileri kılığından da çok şaşırttı. Abita. Herhalde benim üzerime söylenenler daha ben gelmeden kulağınıza varmıştır. Bunların hoşa giden güzel şeyler olmadığından eminim diye söze başladı. Herkesin çok çalışmasını ve söz söylemeden boyun eğmesini isterim. İstediğim gibi çalışmayan ve itiraz etmeden boyun eğmek istemeyeni öldürmeye kararlıyım. Ben yapılamaz yok sözlerini tanımam. Benim karşımda bir insan küçük bir sözden ötürü başını kaybedebilir. Ben kan dökmekten çekinmeyen, katı yürekli bir adamım. Şunu da söyleyeyim ki, benim üzerime duyduğunuz söylentilerin hiçbiri uydurma veya şişirilmiş şeyler değildir. Benim ağacım gölge vermez. Ben bu şöhreti uzun yıllar sadrazama gösterdiğim bağlılıkla elde ettim. Allah'ın inayetiyle şimdi bana verilen ödevi de tamamlamak niyetindeyim. değil. Buradan ayrıldığım zaman umarım ki, daha korkunç rivayetler bırakıp gideceğim. Abid A gerçekten söylediklerini uygular. Kasabalı şaşkın ve korkuludur. Kasabaya para girer ama o ölçüde hayat pahalılığı ve kıtlık da artar. İnşaat uzadıkça Abida zulmünü artırır. Yoldan geçenler bile yakalanıp çalışmaya zorlanır. Köprü inşaatında yapılan zulmü görenler işleri yavaşlatıp sabote ederler. Cezaları büyük olur. Yaptığın sonu gelmez eziyetler sadrazama ulaştırıldığında abida azledilir. Yerine Arif Bey gelir. Arif Bey Angarya'yı kaldırır. İşçilerin haklarını öder. Köprüyle birlikte bir kervansaray yapılır. İnşaatın bitişini Arif Bey kendisine teslim edilen parayla bir şölen vererek kutlar. Köprü bir mücevher gibi Drina'nın üstünde parlamaktadır. Yanı başındaki Kervansaray'da yolcularını ağırlamaya başlar. Köprünün bakımı ve Kervansaray'ın masrafları Sokullu Mehmet Paşa'nın kurduğu vakıftan sağlanır. Yaklaşık yüz yıl sonra, on yüzyıl sonlarında... Türk ordularının Macaristan'dan çekilmeye başlamasıyla Kervansaray'ın masraflarını karşılayan vakıf malları imparatorluğun sınırları dışında kalır. Halkın Taşhan adını verdiği Kervansaray, bakımsızlıktan yıkılmaya başlar. ise yıllara, su baskınlarına direnerek kasabanın bir parçası olmaya devam eder. Masallar, söylencelerle desteklenerek zaman geçer. Üçüncü bölüm 93 Harbi sonrasını yani 1878'den sonra Avusturya'nın Bosna Herseki işgalinden sonrasını anlatır. Hristiyanıyla, Müslümanıyla Osmanlı idaresine alışmış olan halk şaşkındır. Osmanlı sınırı anlaşmalar sonucu çok geride kalmış, Drina ve Vişegrad İstanbul'dan uzaklaşmıştır. İsyanlar, göçler birbirini izler. Sokullu Vakfı'nın son mütevellisi Ali Hoca, vişegradlı diğer Müslümanlar gibi isyana karşı çıkar. İsyanı isteyen vişegrad'da kalan karakol komutanı Osman Karamanliya'dır. Avusturya'ya karşı isyanı reddeden mütevelli Ali Hoca'ya kapıya da zulmeder. Bu arada Avusturyalılar vişegrad'a yaklaşmış, attıkları bir top mermisi Harap Taşhan'ı yerle bir etmiştir. Mütevelli Ali Hoca'yı, Avusturyalı askerler kurtarıp serbest bırakırlar. Okumayı burada bitirelim mi? Bence biraz daha devam edelim. Köprünün tarihçesi bilinen bir konu. Ama önemli olan bunun nasıl anlatıldığıdır. <gülüyor> Haklısın. Biz de tarihsel sırayla aktarıyoruz. Anru için Drina Köprüsü adeta canlı bir varlık gibi hafızası olan bir köprü. Tadı eser okundukça anlaşılacaktır. Devam edelim. Kolunda beyaz zemin üzerine kırmızı haç işareti olan bir hasta bakıcı... Ali Hoca'ya ilk yardımı yapar. Ali Hoca, bulanık bakışlarının ardındaki bu haçın giderek büyüdüğünü dehşetle fark eder. Bir asker, kapıyanın üstüne beyaz bir ilan asar. Ali Hoca, canının tüm acısına rağmen yaklaşıp ne olduğuna bakar. Sırpça ve Türkçe sözcüklerle yazılan imparatorluk bildirisini okumaya çalışır. Bildiri, Bosna Hersekliler diye başlamakta, dost olarak geldiklerini açıklamaktadır. Bir bölümünü okuyalım. İmparator kral, sınırlarında huzuru kaçıran bu kargaşalıkların daha fazla sürüp gitmesine, sefalet ve felaketin kapılarına dayanmasına izin veremezdi. Durumunuz üzerine Avrupa devletlerinin dikkatini çekti. Hep birlikte çoktan beri kaybetmiş olduğunuz barış ve sükunu size Avusturya-Macaristan'ın sağlamasına karar verildi. Mutluluğunuzu candan dileyen Padişahınız Sultan sizi güçlü dostu İmparator Kral'ın himayesine bırakmayı uygun gördü. Okuduklarının her kelimesi hocayı derinden yaralar. Artık yabancı bir imparator onlara el koymuş, yabancı bir dinin idaresi altına girmişlerdi. Bu gerçek büyük bir acı verir ona. Bu öylesine büyük, öylesine gerçek bir sefalet ve perişanlıktı ki, onu görmek ve anlamak Osman Karamanliya gibilerin harcı değildi. Bu anlayışsızlıkları yüzünden durumu daha da ağırlaştırıyorlardı. Ali Hoca, bu düşünceler içinde ağır ağır köprüden çıktı. Hasta bakıcının da onunla birlikte geldiğinin farkında değildi. Acısı, imparatorun sözlerini okuduktan sonra göğsüne yerleşen bu kurşun güllenin yanında hiç kalıyordu. Ağr ağır yürüyor, karşı kıyıya bir türlü varamayacağını sanıyordu. Bu köprü, kasabanın göğsünü kabartan bu köprü. Yapıldığı günden beri sıkıca ailesine bağlı olan, çocukken oynadığı ve bütün ömrünü üstünde geçirdiği bu köprü. Sanki ortasından, tam kapıyanın olduğu yerden çöküvermişti. Sanki bu Nemse bildirisinin beyaz kağıdı onu ikiye bölmüş ve arada... ...dev bir uçurum açılmıştı. Sağda ve solda taş sütunlar yine yükseliyordu ama... ...üstünde geçit kalmamıştı. Çünkü köprü artık iki kıyıyı birleştirmiyordu. Herkes olduğu yerde sonsuza kadar kalmaya mahkumdu. Ertesi gün Avusturya ordusu resmen Vişegrad'a girer. Halk korku içindedir. Müslümanlar nemselilerden... Sırplar Müslümanlarla nemsedilerden, Museviler hepsinden korkmaktadır. Askerler o yılın sonbaharına kadar bir şehratta kalır. Onların çekilmesiyle kasabaya başka yabancılar memur olarak aileleriyle gelirler. Halk kendi gelenek ve göreneklerini evlerinde sürdürürken anlayamadıkları bir biçimde kasaba genişler ve gelişir. Ağaçlar kesilip yenileri dikilir, çarşı düzenlenir. Kasabayla ilgili bilgiler toplanır. Bunlar... Bitki örtüsü, hastalıklar, nüfus gibi bilgilerdir. Yeni bir hükümet konağı yapılır. Yıkılan taş hanın yerine çirkin, çinkodamlı, kaba bir kışla binası inşa edilir. Sokullunun o güzel vakfiyesi ortadan yok olur. Direnen yalnızca köprüdür. Ama halk eskisi gibi köprüyü kullanamaz. Özellikle Müslümanlar. Köprü yeni gelenler ve onların aileleriyle Sırpların ve Musevilerin gidebildikleri bir yer olmuştur. Okuyalım. Nice aşklar burada evlenmiş, yine niceleri burada sönmüştür. Ama ne olursa olsun ne Müslüman ne de Hristiyan kadınları hiçbir zaman gelip kapıya da oturmamışlardı. Şimdi artık bunlar değişmişti. Pazarları ve yoğurtu günleri kapıya da şişman yüzlü işçi kadınlar görülüyor. Vücutlarını sıkan korseden etleri taşardı. Yanlarında iyice fırçalanmış, temizlenmiş, kırmızı şeritli, pırıl pırıl düğmeli üniformalarıyla çavuşlar bulunurdu. İş günleri ise memurlarla subaylar, eşleriyle gezinmeye gelirlerdi. Anlaşılmaz dilleriyle konuşur, kahkahayla gülerler, istedikleri gibi dolaşırlardı. İşi gücü olmayan bu serbest, neşeli kadınlar az çok herkesi rahatsız ederdi. Halk buna sinirleniyor, şaşırıyordu. Bu davranışları kabul etmediği halde birçok yeniliklere olduğu gibi buna da alıştı. 300 yıl gelip geçtiği halde üstünde hiçbir iz kalmayan Beyaz Köprü, yeni imparatorun idaresi altında da hiç değişmeden kalacağı benziyordu. İşgalden dört yıl sonra yeni yönetim zorunlu askerlik yasasını çıkarır. Bu yasa kimsenin hoşuna gitmez. Pasif direniş uygularlar. Müslümanlarla Hristiyanlar ortak çalışırlar. Yeni hükümetin Berlin Kongresi'nin verdiği yetkileri aşarak Türk egemenliği altında bulunan işgal bölgesinde asker toplamaya hakkı olmadığını ileri sürerler. Avusturya ordusu Visegrad'a isyan bastırmaya gelir, İsyancılar yenilir. Yıllar geçer. Kasaba zenginlikle tanışır. Askerden ve memurlardan sonra tüccarların gelişi, yaşlıların hoş görmediği kumar gibi alışkanlıkları da beraberinde getirir. Oteller, kantinler, büyük mağazalar açılır. Özellikle Lotik adlı bir kadının işlettiği otel, sosyal yaşamın merkezi olur. Gençler üniversite öğrenimi için Viyana, Zagreb gibi büyük kentlere giderler. Artık köprü üzerindeki kapıya siyasetin konuşulduğu bir yerdir. Okul tatillerinde Visegrad'a dönen gençler orada ateşli tartışmalar yaparlar. Konu milliyetçiliktir. Yaşlılar onları öylece seyrederler. Sonunda 1914 yılının Haziran'a gelir. Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürüldüğü haberi kasabaya ulaşır. Burada keselim. Sonuna kadar okuyacağımızı sanıyordum. En güzel bölümleri okurlara bırakalım. Avrupa'nın yayılmacılığı, Sırp gençlerinin durumu, kasabadaki gelişmeler, Ali Hoca'nın öyküsü gibi. <Gülüyor> Peki bitirelim hadi. Drina Nehri üzerinde bir zamanlar mücevher gibi yükselen köprünün öyküsünü anlatan Drina Köprüsü adlı romanı ve onun Nobel ödüllü yazarı Ivo Andrić'i tanıtmaya çalıştık. Bugün bizimle olup bu heyecanı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.